Başkalarının arkasından isim vermeden veya bir tasvirde bulunmadan konuşsak bu gıybete girer mi? Evet Resulullah Aleyhisselam'a zaman zaman bazı problemler intikal ediyordu. Falanca şöyle yapıyor, filanca böyle yapıyor gibi. Resulullah Aleyhisselam bu konuyu mesela mescide giderek bir hutbe irade eder, konuşur yahut Namaz sonrası mesela cemaate dönerek hı hı. bazılarınız şöyle şöyle yapıyormuş yapmasınlar. Zira e, bu konu e, şurada yasaktır, böyledir gibi hükmünü beyan ederdi. Yani Ahmet sen yapıyorsun demiyor ama böyle bir, şey yapılıyor e, böyle bir şeyler duyuyorum. Hı hı. Bazılarınız böyle yapıyormuş. Hayır kesinlikle. Bu yapılmayacak diye beyan edermiş. Burada ve herhangi bir isim söz konusu edilmiyor. Yani gerektiğinde kişi çağrılmak suretiyle o ikaz da edilebilir. Şimdi biz normal hayatta mesela bir olayı anlatıyoruz. Olayı tasvir ettik. Bir kişi şöyle yapmış dedik. O kişinin kim olduğu karşı tarafça bilinmiyorsa bu gıybet olmaz çünkü o evet. kişi bilinmiyor. Ama e, bu anlatılan şeyin de karşı tarafa bir faydası olmalı. Yani falanca yerden duydum. Şöyle diyorlarmış. Dediğiniz zaman e, Peygamber Aleyhisselamın kefa bil mar i itmen en yuhadithe bi kullima semia uyarısına muhatap olursunuz. Yani her duyduğunuzu başkasına anlatmanız size günah olarak yeter buyuruyor eğer duyduğunuzu intikal ettirmemeniz lazım, gereği de yok. Faydası da yok. Yani falanca demiyorsunuz ama e, hiçbir faydası olmayan bir olayı anlatıyorsunuz. Müslüman e, boş şeylerden uzak kalacak. Yani min husni islamil mer'i terkuhu yani hadisinde. Dünya ve ahirete faydalı olmayan şeyleri terk etmek... Güzel bir Müslüman olmanın özelliğidir. Hadisten onu anlıyoruz. Ee, peki gıybet nedir? Peygamber aleyhisselamın ifadesi. Zikruke ahak bima yekrahuh mesela. Kardeşini hoşuna gitmeyeceği şeyle anmandır. Evet. Ee, yani o kardeşin bunu duyduğunda üzülüyorsa bu gıybettir. Ha Müslümanın işi e, bu işten uzak kalacak. Şimdi Hazreti Ayşe Validemiz'den bir rivayet var. Geçen birkaç hafta önce Kocatepe Camii'nde vaazlı dile getirdim bu hadisi. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor ki siz temiz olan şeyleri yediğiniz halde abdest alıyorsunuz. Ancak haram olan şeyi bir leş yediğiniz halde abdest almıyorsunuz. Diyor. Allah Bu Allah ifade Allah. nedir? Ee, şimdi helal olan bir şeyi yediğiniz takdirde abdest alıyorsunuz denilen hadise Deve eti yenildiğinde abdest almak içtihadıdır Hı -hı. Yani bir görüşe göre Hı -hı. E, eti, İstanbul müştehitlerinden bazıları Hı -hı. Deve eti yiyenlerin abdest alması gerekir kanaatındadır Bizde öyle bir kanaat yok Ancak camide baktım Verdiğim mesajdan ziyade hocam deve eti yemiştik halimiz ne olacak? Benim vermek istediğim mesaj farklı, cemaatin anlamak istediği şeyler farklı. Hazreti Ayşe validemiz dikkat çekiyor. Helal bir eti yediğiniz halde abdest almanız gerekiyor da, bir din kardeşiniz aleyhine konuştuğunuzda onun ölü ölmüş etini yiyorsunuz. Bundan dolayı niye abdest almazsınız diye ihtarda bulunuyor. Burada önemli bir mesaj var. Ölü eti yemek gibi değerlendirilmiş. Bu e, kadar dolayısıyla bir e, mesela gıybet eden bir insan abdestli ise onun tekrar abdest alması müstahap olarak gösterilmiş. Yani hmm. yap almalı. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacak dedikoduyla çıkmasın bu adam. Ha farz değil. E, o şekliyle namaz kılsa caiz. Ancak eee müçtehitler İmamlarımız e, bu şahsın dedikodu yapan adamın abdestini tazelemesinin iyi olacağını söylüyorlar. Gıybette bazı şeyler var. Mesela o şahsın bilinmesi lazım o esas. O kişinin bu söylediğimizden rahatsız olması gibi Hı. hükümler var. E, o kişi belli değilse bu konuşmanız gıybete girmez. Ancak öyle bir tarif yaptınız ki karşıdaki adam tam anlaşılıyor. Onu ne kadar gizleseniz gizleyin, o şahıs anlaşılıyorsa bu gıybet olur. Evet, Ancak etmek lazım. gıybete vesile olmak da hoş bir davranış değil. Yani zan hoş değil ama e, Müslümanların hakkınızda suizan yapmasına sebep oluyorsanız yahut Müslümanların sizinle ilgili gıybet yapmasına vesile oluyorsanız e, bunun vebali de vardır. Bundan sakınmak lazım.